Tarikatın, rükünleri. Tarikatın birinci rüknü tövbe ve inabedir. Bahsi geçti. Tekrara ihtiyaç yoktur. İkinci rüknü takva libasını giyip takva azığını toplamaktır. Arap lügatında takva kelimesi korkmak, dolayısıyla her türlü ceza sebebinden korunmak ve sakınmak manasında idi. Öteden beri zarar verebilecek mikropları, mikropların ne gibi hastalıklara sebep olabileceğini, ne ile o sebeplerden ve hastalıklardan sakınıp kurtulunabileceğini görür gibi bildikleri için, hakimler, eşit feylesoflar, eşit mütefekkirler, takva ile eş anlamda vikaye kelimesini, türlü hastalık ve sebeplerinden korunma ve kurtuluş manasında kullanıyorlardı. Böylece herkes maddi olarak takvanın ne manada olduğunu bilirdi. Takva'nın asıl manası, ansızın insan veya bir hayvanın avcısını görünce korkması ve gideceği istikametten geri çekilmesi demekti. Bu manadan hareketle İslam dini geldikten sonra marife olarak et kelimesi istilahi olarak A) iman B) salih amel C) ihlas ve sıdık D) ihsan E) hulus yani kalbin saflaşması, F. En yüce sevgilinin yüz çevirmesinden korkmak, ve G. Azabının sebeplerinden korunmak ve sakınmak, H. Gelebilecek maddi zarar ve manevi hastalık ve lekelerin sebeplerinden kurtulmak, I. Küfür ve masiyetten bedene, kalbe, ruha gelip biriken manevi lekeden temizlenmek manalarında kullanıldı. Ve bu manalardan her biri, Ayet ve hadisin siyakından yahut sibakından rahatlıkla anlaşılır. Böylece Naslarda takva kelimesi, mutabık delaletle dört manada, tezammuni delaletle dört manadan birisinde, iltizami delaletle koruyucu elbise giymek, insanı yaşatan azıkları toplamak, sevgilisinin rızasını kazanmak, güven altına alıp kurtarmak gibi birçok manalarda kullanıldı. Umum itibarıyla takva, imtisal, eşit emirlerin gereğini yerine getirmek, içtinap, eşit, yasaklanan şeylerden uzak kalarak sakınmak olmak üzere iki unsurdan oluşmaktadır. Bazen de sadece lügat manasında kullanıldı. Takva kelimesi, Kur'an-ı Hakim'in takriben 17 yerinde zikredilmektedir. Kur'an-ı Hakim'de baştan sona kadar ve hadisi şeriflerde, gerek kök olan takva ve gerekse muştakları, bazen dugat, bazen de istilahi manada çokça kullanılmaktadır. Mesela, اِذَا مَتَّقَوْ وَآمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْ وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْ وَأَحْسَنُوا يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Salih amelleri işledikleri halde, sakınıp iman ettikleri zaman, sonra sakındıkları halde iman ettikleri zaman, Sonra sakındıkları halde, ihsanda bulundukları zaman, vebal yoktur. Ve hakikaten Allah, ihsanda bulunanları sever. Mealindeki ayeti i kerimede, ittakav kelimesi üç kere tekrarlanmış. Küfür, şirk ve nifaktan imanla sakınmak, fısk ve masiyetten ihlas üzere salih amelle sakınmak, gaflet ve türlü günahların arzulanmasından ihsanla sakınmak manalarında kullanılmıştır. Takvanın semeresi olan ihsanın birinci şıkkı, murakabe, eşit, kendini allah Teala'nın kontrolü altında bulundurmak. İkinci şıkkı, muhasebe, eşit, geçen zamanı teftiş etmek, şimdiki zamanı değerlendirmek. Üçüncü şıkkı, ihlas üzere umum halka, özellikle Müslümanlara iyilik yapmaktır. Hem mesela 2- ya benî Âdem kad enzelnâ aleykum libâsen yubâri sö'âtikum merîşen ve libâse't takvâ zâlike hayrun zâlike min âyâti llâhi le'allekum yetzekerûn Ey Âdem gerçekte biz sizin üzerinize gizli yerlerinizi örtecek ve bedeninizi süslendirecek elbiseyi ve bir de takva elbisesini indirdik Takva elbisesi sizin için daha hayırlıdır İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. İyiden iyiye öğüt alıp, Düşünesiniz diye. Mealindeki ayet-i kerimede, Yukarıdaki manaları itibarıyla takva libası, iman, salih amel, Güler ve ibadetle parlayan yüz, Kalbi temizleyen Allah korkusu manasında kullanılmıştır. Maddi elbiseler soğuktan, sıcaktan, Her türlü beladan bedene korunak olduğu gibi, Takva libası da, hem dünyada türlü belalardan, özellikle küfürle iman arasında, hem de ahirette Allah'ın azabından korunaktır. Bu itibarla Resulullah sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem, وَالَّذِي نَفْسِ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَمِلَ أَحَدٌ قَدْ تُصِرًّا إِلَّا أَلْبَسَهُ in رِدَاءَهُ عَلَانِيَةً اِنْ خَيْرًا فَخَيْرًا وَاِنْ شَرًّا فَشَرًّا ثُمَّ تَلَى وَلِبَاسُ التَّقْوَ Muhammed'in nefsi, kudretiyle yaşayan ulu zata andolsun. Gizli de bir kimsenin işlediği hiçbir iş yoktur ki Allah o gizli işin peştemalini ona giydirmemiş olsun. Eğer ameli hayırlı ise hayırlısını giydirir, eğer ameli şerli ise şerlisini giydirir. Buyurdu. Ve akabinde, ve takva elbisesi, işte bu daha hayırlıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Mealindeki El Araf suresinin 26. ayetinin Son şıkkını okudu. Takva libasının giyilmesi her Müslümana imanın icabı olarak farz bir vecibedir. Maddi bir giyim yahut sufilere mahsus bir giyim değildir. Ama şu var ki tövbe ve inabenin akabinde ilk vazife olarak en yüce sevgili Allah Teala'nın lütuf dairesinden çıkarmasından kahır dairesine sokup azap etmesinden korkmak ve korunmaktan her türlü masiyetin arzulanması yahut işlenmesi sebebiyle birikmiş yahut olabilecek manevi lekelerden kurtulmak ve korunmaktan ibaret takva libasına sufiler bürünürler. Ve takva kelimesi cümlesinin ismidir. 3. El-Araf suresinin 26. ayetinde maddi libastan sonra manevi olan en geniş manasıyla libasut takva, takva elbisesi zikredildiği gibi, Hac bahsi esnasında El Bakara suresinin ve tezevvedu fe inna hayra zadet takva ve takunni ya ulil albab Ey müminler azık toplayın. Hiç şüphesiz azığın en hayırlısı takva, eşit Allah korkusu ve azabından korunulmasıdır. Yalnız benden korkun ey saf ve üstün zeka sahipleri. Mealindeki 197. ayeti kerimesinde maddi azık toplayın diye emrin akabinde, hemen manevi azık olarak helal lokma kazanılması, huşu, taat, haramdan ve sebeplerinden korkmak ve korunmak, Allah Teala'yı zikretmekten ibaret takva azığına teşvik buyurularak, hiç şüphesiz azığın en hayırlısı takva, eşit Allah korkusu ve azabından korunulmasıdır, diye takva azığının en hayırlı rızık olduğu da beyan buyurulmuştur. Aynı manada hadisi şerifte de Müslüman fakirlerden birinin ayağa kalkıp Ya Resulallah haç için kendimize hazırlayacağımız herhangi bir azık bulamıyoruz demesi üzerine Resulullah sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem de Tezevvet ma tekufu bihi ve çeke anin nasi ve hayru ma tezevvet tumut teqva. insanların takacakları ayıplardan yüzünü alıkoyacak kadar azık topla. Her halükarda sizin azığınızın en hayırlısı takvadır buyurmuştur. Yani en hayırlı azığın dünya için toplanılan azık değil, helal lokma kazanılması, huşu, taat, haramdan ve sebeplerinden korkmak ve korunmak, Allah Tealayı zikretmekten ibaret takva azığı olduğunu beyan etmiştir. Şüphesiz helalden kazanılan insanın topladığı azık hayırlı ise de takva azığı daha hayırlıdır. Çünkü dünya azığı ya çöpe gider, giyim gibi yahut helaya gider, Mutfaktaki yemekler gibi. Ama ahirete ait olan manevi azık, ebedi olduğundan daha hayırlıdır, tükenmez. Sufi, takva libasına büründüğü gibi, takva azığını toplamaya içtenlikle tercih eder. Ama işin hakikatine bakılırsa, takva azığı sufiye mahsus kalmamaktadır. Her Müslümana gereken azıktır. Hem mesela 4, Et-Tövbe suresinin 109. ayeti kerimesinde, e femen essese binyanehu ala min Allah ve ridvanin hayır. Binasını Allah korkusu ve rızasının kazanılması üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır buyurulmaktadır. Hem mesela 5. Haçta bu hediyenin hükmünü beyan etmek esnasında El Haç Suresi'nin 32. ayetinde ve mayu adzim sha'air Allah fe inneha min kulub. Her kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse Şüphesiz bu kalplerin takvasındandır buyurulmaktadır. Takva kelimesi burada sıdık, ihlas, haşyet Allah-u Teala'nın sevgisi manasındadır. Yani Allah-u Teala'nın yüce saydığı şeyleri yüce saymak ve en sevdiği şeyleri yolunda feda etmek kalpteki takvanın semeresidir. Hem mesela 6. Fetih suresinin 26. ayeti kerimesinde ve elzemem kem kelimetet takva ve kanu ehak beha ve ehleha ve kanallahu bikulli şeyin alima Asla zeval bulmayan takva kelimesini onların kalplerinde sabitleştirdi. Zaten onlar buna pek layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir buyrulmaktadır. Yani şehadet kelimesinin ve tevhidin gerektirdiği sıdık ve ihlas üzere taahhütleri saygıyla yerine getirmek vasfını kalplerinde sabitleştirdi. Kendilerine İslami tatbikatı kolaylaştırdı. Hem mesela 7. El-Hucurat suresinin 3. ayeti kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ يَغُضُّونَ اَصْوَاتَهُمْ عَنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُبَهُمْ لِلْتَّقْوَىٰ لَهُمْ Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz Allah'ın kalplerini takva ile sabitleştirdiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır buyrulmaktadır. Ve bin netice vasıf olarak da takva azığını toplayan, takva elbisesini giyen kimselere muttekun, mutteqin eşit takva sahipleri denilmektedir. Kur'an-ı Hakim'de muttekun kelimesi 6 yerde zikredilmekte, kendilerine mahsus olarak, muttekine verilecek mükafat da 43 yerde vaad edilmektedir. Mesela 1. El-Zümer suresinin, وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِه۪ي اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Önceki nebileri, rasulleri ve kitapları tasdik ettiği halde, sadakatle gelip, tabileriyle birlikte o yüce zat, onlar takva sahiplerinin ta kendileridirler. Mahalindeki 33. ayet-i kerimesinde tevhidi, ahiret gününü, geçmiş bütün peygamberleri, kitapları doğrulayan o büyük zatın şüphesiz Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve tabiileri ashabı olduğu beyan edilmiştir. Bunlar takva libasını giydiler, takva azığını topladılar ve her ikisinin kazanılması yollarını gösterdiler. Bundan böyle bu ayeti kerime de tasdik ve sadakatla övüldüler ve Allah-u Teala'nın sevgili kulları oldular takva sayesinden. Hem mesela 2 وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ İyiden iyiye bilin, Allah takva elbisesini giyen takva sahipleriyle beraberdir. Mealindeki El-Bakara suresinin 194. El-Tövbe suresinin 36 ve 123. ayeti kerimelerinde Allah-u Teala'nın rahmetiyle, lütuf ve ile takva elbisesini giyen ve takva azığını toplayan takva sahipleriyle beraber olduğu beyan edilmiştir. allah Teala'nın kendileriyle beraber olduğu zevatların zevali olmaz, heder olmazlar demektir. Hem mesela 3- Ali İmran suresinin وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرُضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينافقون في السرائر والضراي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun o takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar öfkelerini yutarlar ve insanları afuv ederler Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Mealindeki 133 ve 134. ayeti kerimelerinde takva sahiplerine verilecek cennet ve nimetleri vaat edilmekle beraber muttekin yani takva elbisesini giyenler ve takva azını toplayanlar a. Helalden kazandıkları mallarından bollukta ve darlıkta, gizlide ve aşikarede Allah Teala'nın yolunda harcamalarıyla b idareleri altında bulunanların yaptıkları ufak tefek hataları afu etmeleri ve öfkelerini yutup gazabi kuvvetlerini dizginlemeleriyle. c. İnsanların büyük küçük hatalarını afu etmeleriyle. d. İhsanla yani kendilerini Allah Teala'nın kontrolü altında bulundurmalarıyla. e. Nefislerini hesaba çekmeleriyle. f. Zayıflerin yardımına koşarak Allah Ta'ala'nın mahlukuna iyilik yapmak vasıflarıyla tanıtılmışlardır. Hem mesela 4. Et-Tövbe suresinin 4 ve 7. ayeti kerimelerinde اِنَّ اللّٰهَ يُحَبُّ الْمُتَّقِينَ Gerçekte Allah takva sahiplerini sever. 5. النَّهِل suresinin 30, 31 ve 32. ayeti kerimelerinde وَقِيلَ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولا الآخرة خير ولا نعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون الله تان كورقان وسقنان لرا Rabbinizin indirdiği nedir denildi. Onlar da fevkalade halis hayır dediler. Bu dünyada Allah'a ve kula muamele etmekte, güzel ahlakta bulunanlara güzel bir mükafat vardır. Ahiret evi ise elbet daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu hakikaten ne güzel. O yurt, adin cennetleridir ki, altlarından ırmaklar akan bu cennetlere gireceklerdir onlar. Orada ne dilerlerse onların, işte Allah, takva elbisesini giyip, takva ağzını toplayan muttekileri böyle mükafatlandırır. Ki bunlar, meleklerin pak ve asude olarak canlarını alacakları kimselerdir. Selam ve selamet size. Allah'a ve kula muamelede güzel ahlakta bulunmanızın karşılığı olmak üzere girin cennete derler. 6. Es-Sâd Suresinin 49 ve 50. ayeti kerimelerinde, ve cenneti İşte bu bir hatırlatmadır Doğrusu takva elbisesini giyip takva azını toplayan muttakilere mahsus dünyada güzel övgü ahirette de dönülen fevkalade güzel yer vardır o da kapıları yalnız kendilerine açılmış adın cennetleridir 7 duhan suresinin 51. ayeti kerimesinde, ''İnnel muttaqin fi meqamin emîn'' Dünyada takva elbisesini giyip, takva azığını toplayan mutteqiler, gerçekte güvenilir bir makamdadırlar, buyurulmaktadır. Tarikatın üçüncü rüknü, Sıdık, yani doğru söz söylemek, Dördüncüsü, gerek dünyevi alım satımlarda, gerek dinin öğrenilmesinde, vazifeleri kabul etmekte sadakat, yani, umum alışverişte doğru söz söylemek ve dürüstlüktür. Çünkü tarikatte, şeyh ile müridi arasındaki beyat, eşit antlaşmak da alışveriş demektir. Bunda sadakat, eşit doğruluk şarttır. Lugatte sıdık, eşit doğruluk, hükmün olaya, vakıaya mutabık olmasıdır. Sufilerin nezdinde sıdık, tehlikeli yerlerde dahi, hak ve gerçek sözün söylenilmesi demektir. Onlara göre sıdık, hal ve sıfatlarda eğriliğin, itikatta şek ve şüphenin, amel yani dini tatbikatta da dini bir ayıbın bulunmamasıdır. Nebi sallallahu ta'ala aleyhi ve sellemin kendisiyle geldiği hükümlere ilmen, kavlen, fiilen, halis bir surette hak ve gerçektir diye içtenlikle hükmedene sıddık denilir. Sıddıklar da İnne'l-mu'minûne'llezîne âmenû billâhi ve rasûlihî <Sessizlik> sûmme lem yertebû ve câhadeû biemvâlihim ve enfûsihim fî sabîlillâh ulâike humus Gerçekte iman edenler ancak öylelerdir ki hiçbir şüpheye sapmaksızın özü, sözü, fiiliyle Allah'a ve onun رسولüne iman etmişler, eşit etmektedirler. Sonra canlarıyla, mallarıyla Allah yolunda cihat etmişler Eşit etmektedirler. İşte öyleler, onlar sadıkların ta kendileridir. Malindeki ayeti kırımede ve el-mu'minun fi ala 3 eje'in. Al-ladin amanu bil Allah ve Rasuluhu, thumma lam yirtabu, wajahedu bi amwalihm fi sabilillah. Al-ladin ala amwalihm anfusihm, thumma al-ladin ıza ala azza ve Niyet, itikat. Ve salih amel işlemekte, dünyada müminler üç sınıf üzerindedirler. a. Allah'a ve O'nun Resulüne iman ettikten sonra, asla şüpheye sapmayan, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenlerdir. b. İnsanların malları ve nefsleri üzerinde kendisine güven bağladıkları kimsedir. c. Sonra nefsi etkilenip, heva ve hevesine, eşit, istek ve arzularını, Yerine getirmesine şiddetle halandığı zaman Onu Allah için bırakandır Mealindeki hadisi şerifin Birinci şıkkında öncelik hakkını almakla vasıflanmaktadırlar Ve sıdkın tamamlanmasıyla istikamet gerçekleşir Bunun için Allah Teala Festeqim kema umirt Emrolunduğun gibi dost doğru ol Buyuruyor Yani dini tatbikatta devamla sebat et Nitekim bir hadisi şerifte İsteqim Valliyahsunülukuk, kamil imanla emirleri yerine getir, yasaklardan sakınmakla dosdoğru doğru ol ve insanlar için ahlakını da güzelleştir. Diğer bir hadisi şerifte, istiqimu walantuhsu wa almu anna min affali amalikumu salatu, walla yuhaftu ala ludo'u illa mu'minun. İstikamet sahibi olun, ama onu layıkıyla beceremezsiniz. İyi bilin ki. Muhakkak sizin amelinizin en hayırlısı namazdır. Elbette kamil müminden başkası abdest üzerine layıkıyla muhafazakar olmaz. Ve başka bir hadisi şerifte: Istiqamu ni ve nimma istiqam ve khairu amalikumu salatu, wala illa mu'minun. Dinde dost doğru olun. Dinde dost doğru durup istikamet sahibi olmanız ne güzeldir. Sizin amelinizin en hayırlısı namazdır. Elbette Kamil müminden başkası abdest üzerine layıkıyla muhafazakar olmaz buyurulmaktadır. Bu hadisi şeriflerden anlaşılıyor ki, namaz kılmayan, hatta namaz kıldığı halde tadili erkanına ihlal eden, sadakati tamamlanmadığı için istikamet sahibi olamaz. Yani dini tatbikat üzerine sebat edemez ve huzuru tahsil etmekten aciz kalır. Elbette kalbe nazaran istikametin başlangıcı, hak ve gerçeğe muvafık inanç, kalbin, küfür, şirk, nifak, riya, gösteriş gibi pisliklerden temizlenilmesi, beden ve ruha nazaran da tadili erkanla namazın ikame edilmesidir. İstikametin başlangıcı namaz olduğu gibi, namazın başlangıcı da abdest hatta abdestin başlangıcı da şer'i taharetlenme usulüdür. İntisap eden güzel ahlaka bürünmeli ve tevhidin esaslarına itina göstermelidir. Farz, vacip, sünnet ve müstahap ibadetleri ihlasla ve şeriatin tıpatıp emrine muvafık icra etmelidir. Bunun üzerine sadakatle ve ehemmiyetle devam ve sebat etmelidir. Ne kadar itina ve ehemmiyet gösterirse o kadar istikamet yoluna girmiş olur. Zira tasavvuf imamları istikamet Allah Azze ve Celle'nin dinini her şey üzerine tercih etmektir. Bu da yasakladığı şeylerden uzak kalmak ve emirleri yapmaktan başkasıyla gerçekleşemez. İstikamet, aziz ve cebbar olan Allah Teala'dan korkmak, seçkin yarattığı Nebisi sallallahu ta'ala aleyhi ve sellemi de sevmektir diye tarif ettiler. Tarikatın beşinci rüknü, dinin esaslarını ayakta tutmakla ibadettir. Yani Allah subhanehu ve Taala'nın azametine karşı kulun zilletini izhar etmesidir. Mesela büyük günahtan sakınmak şartıyla ikameyi salat yani namazı tadili erkan üzere kılmakla, Ramazan orucunu tutmakla, malı nisaba ulaştıysa zekatı müstahaklarına vermekle, güç bulduysa hac yapmakla ibadetleri ikame etmek ve bütün amaçlarını Allah Subhanahu ve rızasına bağlamaktır. Doğrusu ibadetlerini Allah Taala'ya tahsis etmektir.